wij zijn de enige die de waarheid kennen. Wij zijn de enige die de waarheid kennen. Wij zijn de enige die de waarheid kennen. Wij zijn Imanın esaslarını saydık. Dedik ki Ementu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi Vel yevmil ahir ve bil kaderi hayri ve şerri min Teala Ey bu da buna ekliyorlar. Aleykümselam <gülüyor> ve rahmetullah. Bir de buna ekliyorlar. Vel ba'athu ba'dul mevthak diyorlar. Yani aslında ahiret gününe iman zaten ona iman etmektir. Yani öldük öldükten sonra dirilmeye diye eklerler. Eklenmesinde de bir sakınca yoktur. Ancak biz geçen hafta bunları sayarken ne dedik? Dedik ki imanın esaslarının delillerini Kur'an'dan deliller getirdik. Bir de hadis getirdik. Hangi hadisti bu? Ne olarak hadis. meşhur olmuş? Evet, Cibril hadisi olarak bilinen meşhur hadis. Ey Bu anlamda delillerimiz arasındaydı. Ve dedik ki iman Dört hususu içerir değil mi? Neydi bunlardan bir tanesi? Dört husus demiştik. Neydi? Yok dört husus. Allah'a iman dört hususu içerir demiştik. <gülüyor> evet. Uluhiyet, ruhubiyet isim ve sıfat. Ama ilk başta ne var? Allah'ın varlığına iman. Biz dedik ki daha sonra bu madde. Şu an onu işliyorduk. Fıtrat neydi Allah'ın varlığını? ispatlayan veya ortaya koyan duyguydu değil mi? O yüzden dedik ki bu şimdi ilk temelde bu lazım. Bu lazım olduğu için bunu paylaşacağız. Daha sonra bu üç maddeyle devam edeceğiz. Yani e, uluhiyet, rububiyet isim ve sefat. Allah'ın varlığına iman bunun dört tane delili var demiştik. Bunlardan bir tanesi neydi? Fıtrattı değil mi? Rabbimiz subhanehu ve teala Rum suresi 30. ayette, Araf suresinde 172. ayette bunlar Allah Azze ve Celle haber veriyor. Yani fıtrat bizi Allah'ın varlığına zorlar. Araf suresi 172. ayette Rabbimiz ne diyordu? Ey elestu birabbikum kalübele. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbimizsin. İşte bu bizim fıtratımızı oluşturan duygudur. Ve yine... Rum suresi 30. ayette de biliyorsunuz. Fe'ki muvecheke liddini fe'qin vechake lid-dini hanife. Sen yüzünü hanif olarak çevir. Dine çevir. Fitratullah illeti fetarannase aleyha. Ey insanları üzerinde yarattığı fıtrat üzere. Yani biz diyoruz ki fıtratı bozulmamış kimse, fıtratı bozulmamış kimse aslı üzerinden kalan kimse. Ve böyle bir şey anlatmıştım size. Bu Ömer Hayyam'ın bir kitabından birinden bahsetmiştim. Hatırladınız mı? Evet. Heh, neydi onun ismi? Hay. Heh, Hay bin Yakzan dedikleri. işte o bir çocuğun yetişme çağına kadar kendi duygularıyla, fıtratı üzerinde kalmasıyla Allah'ı nasıl bulduğunu paylaşmıştık. İkincisi akıldır arkadaşlar. Fıtrat demiştik. Geçen hafta bunun özetini, e, açıklamasını yaptık. Ey ikincisi akıl. Akıl da bir varat, yaratıcının varlığını haber verir. Buna zorlar. Çünkü bu yani mahlukata, tabiata baktığı zaman insanoğlu bakar ki yani gerçekten Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tabi iman eden bir gönülle söylediği Rabbena ma halaqta hada batila. Ey Rabbim sen bunu batıl yaratmadın, boşuna yaratmadın ya da bizi boşuna yaratmadın demesi. Aklen yaratılmışların kendi kendilerini yaratması mümkün olmadığı gibi değil mi? İnsanlar yani bir yaratıcı bir başkasını yarat yaratılan yarat yaratabilir mi? Yani mahlukun yaratılma sıfatı vardır. Adı üzerinde mahluk yani halk edilmiş, ya yaratılmış. Bir de ne var? Halık var. Halık birdir ancak mahluk çoktur. Allah azze ve celle... Ey El-Halık ismiyle, sıfatıyla, dilediğini dilediği şekilde yaratma gücüne sahiptir. Aleykümselam ve Rahmetullah. Kendi kendilerini yaratmış olamayacakları gibi tesadüf eseri meydana gelmeleri de mümkün değildir. Hadi arkadaşlar aklınızı zorlayın yani. O zaman ya yaratılmadık kendi kendimize olduk. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yani bu akla ters kendi kendine yaratmak, yaratılmakla veya var olmakla göz oluşmaz. Yani yani şöyle diyelim kendi kendine var olmakla tesadüf dedikleri şey Et görmez, et konuşmaz, et işitmez. Allah Azze ve Celle et parçasını konuşturuyor, et parçasına gördürüyor, et parçasına işittiriyor. Veya diğer vücudun diğer azaları gibi. Tabi biz yaratma derken ben şu an en yakın ayetler olduğumuz için kendimizi söylüyorum. Yoksa siz her şeye bakarsanız Rabbimizin kudretini görürsünüz. E demek ki kendi kendilerinin yaratmaları olmadığı gibi bir de tesadüfi de değildir. Akıl bunu inkar ediyor. Çünkü yaratılmadan önce var olmayan bir şey yokluk olduğu halde nasıl yaratıcı olabilir? Yani demek ki hani birisi derse ki insan kendi kendine var olmuştur veya kendisi yaratmıştır. E haydi bakalım. Aleykümselam ve Rahmetullah. Yani hep, hep biriniz kendi yaşınızdan ortaya çıkın, 50 sene öncesine gidin, yoktunuz, yokken nasıl yarattınız? Bu konuda bir bilgi yok, bir tecrübe yok, bir şey yok. Yani bilgi yok derken, İslam'ı bir kenara bıraktığınız zaman, vahiyle bize gelen bilginin dışında akıl burada tıkanıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Akıl bunu öngörmüyor. Tesadüf eseri meydana da gelemezler. Çünkü her meydana gelen şeyin bir meydana getireni tesir edeni olması gerektiğine göre Varlık alemindeki birbirini bozup yok etmemek üzere bir ahenk içinde bir araya getirilmiş olan istenilebilecek en uygun vasıtalar ve sebepler arasındaki göz kamaştırıcı düzen ile kainatta var olan her bir parçanın diğeri ile olan aynı tür insicam ve göz kamaştırıcı düzeni bunların varlığının tesadüf eseri olduğunu kabule kesin bir engeldir. Yani tesadüfü. Ne yapıyoruz? Reddediyoruz. Çünkü yani şu kamera kendi kendine oldu diyen bir adam aklından şüphe etmez misiniz? Yani Kendi kendine oldu şu ayaklar bile hatta şu kilim, işte şu telefon, şu kitap yazarı olmadan bu kitap yazıldı. Ne dersiniz? Allahu akbar. Dolayısıyla Bunlar mümkün değildir. Aynı bir ateistle bu konuda bir münazara yapıyordum. O ateist dedim ki söyle bize biz nasıl var olduk. Yani böyle tesadüflere şuna buna inanan birisi. Dedim ki söyle bize biz nasıl var olduk. Haydi biz senden geleceğiz dedim. İşte dedi ki güneşten kopan bir parçanın patlamasıyla bulut yani toz bulutunun parçalamasıyla he, ne diyorlarsa işte şöyle oldu ben de diyorum ki dedim anlamadım yani patlama cansız patlama cansız ve şuursuz ancak bu cansız patlamadan biz canlılar oluştuk öyle mi patlama akılsız biz akıllılar oluştuk öyle mi Yani dedim sen diyorsun ki bir hurda yığınına böyle bir rüzgar esti ondan sonra Boeing 700 tipi bir uçak oluştu. Yani Buna inanır mısın? Şimdi o da kendine gülüyor aslında. Bakmayın. Onlar kendilerini inkar ediyorlar. Ey bu kendi kendine olmadığı gibi bu kadar düzen, bu ahenk, bu güneşin her gün doğup batması evet yıldızlar, her şey yani Dolayısıyla bunun bunun e, çok saçma ve gerçekten de tarih boyunca böyle ateist bir topluluk yoktur, topluluk olarak bireyler çıkmıştır. Onlar da kendilerini inkar eden kimselerdir. Yani kendiyle çelişen, yani sorulara cevap veremeyen birçok şeyde sana derler ki bilim bunun cevabını verememiyor. Onlar da biliyor veremeyeceğini. Dolayısıyla kul ementu billah ey Allah'a iman ettim de rahat et. Aynen böyle söyledim zaten. Allah'a iman ettim de kurtul dedim ya rahat et dedim yani. Siz niçin kendinizi eziyet ediyorsunuz? Eşti mi acaba? Bu şeyden konuşuyorduk valla. Ne oldu akıbeti bilmiyorum ama dinleyen bayağı kişi vardı. Elhamdülillah o dinleyenler hep tasdik ettiler. İçerisi çok yüksek yani böyle middafize inanan kişiler genelde böyle şey. Yapıyorlar. He işte o da öğretmendi zaten. Allah var. Aynen Allah Resulü ve Vesselam öyle diyordu. Yani normalde Buna inanan ama birçok bilim adamı Allah'a iman etmiştir, ed ederler. Şöyle i̇şte Bakıyor ki adam ne kadar şey yapsa müthiş bir güç. Ki biz ancak akledebildiğimiz, idrak edebildiğimiz kadarıyla Allah'a Allah'ı tazim etmeye, yüceltmeye çalışıyoruz. Gerçekten bunu bilimsel olarak araştırsak, yani şu an gökyüzüne buradan bakıyoruz, bir de içine girsek yani. Şöyle bir çıksak, baksak ne var fezada falan. Neler? Veya şu işte bedendeki bu sistem nasıl ot oturması, işlemesi, duygular, dalak kendi vazifesini yapıyor, kalp kendi vazifesini yapıyor. Ya bir günde şunu birazdan şarja takacağız telefonu. Ama kalbimizle ilgili şunu şarja takalım yok yani. Allah Azze ve Celle geceyi dinlenmek için yaratmış. وَجَعَلْنَا لَوْمَكُنْ سُبَاتَهُ وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَهُ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَهُ Geceyi dinlenmeniz için yarattık, geceyi bir örtü yaptık ve gündüzü de geçim için yarattık diyor Allah subhanehu ve teala. Şu an gördüğümüz tabloyu Kur'an ve sünnet onaylıyor ve buna imana davet ediyor. Nasıl olur da akıl Allah'ı inkar etmez aksine Allah'ı Allah'a davet eder. Aynı geçen fıtrat dersinde Hay bin Yaksan'dan bahsetmem gibi. Evet. Madem ki bu mahluk, bu mahlukat kendi kendine var olmadı, tesadüfi değildir ve kendini de yaratamıyorsa, o halde onun bir var edeninin bulunması ap açık ortadadır. İşte o da alemlerin Rabbi olan alemlerin Rabbi olan yaratıcısı olan Tek hak-ila Rabbim subhanahuwateala'dir. Allah-u-teala bu akli delili ve kat'i burhanı ortaya koyan ayetler, ayetlerden birinde şöyle diyor. Dikkat edin bu meydan okuma burada var. ayetle geliyor. Em huliku min gayri şeyin em humul halikun. Allah azze ve celle Tur suresi 35 ve 37'ye kadar olan bölümde şöyle soruyor. Yoksa onlar hiçbir yaratıcı, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Rabbin bu soruyu soruyor. Yani siz yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yaratıldınız. Yoksa kendileri mi yaratıcıdır? Bir insan ya yaratandır, insan diyelim pardon. Birisi yaratı, yaratıcı değilse o zaman nedir? Yaratılandır yani. Dolayısıyla hatta böyle e, bazı Türkçe'de şey aşağılamak için söylenir. Yaratık denir yani. Ha, ya da böyle işte şey bir şeymiş gibi. Halbuki <gülüyor> yaratık yani yaratılmış. Ee, Allah Azze ve Celle bu ayette kendileri, kendileri bir şey olmadan mı? Yani yaratıcısız mı var oldular? Yani tesadüfü mü? Yoksa kendileri mi yaratıcıdır? İkisi de değiliz. Emindahum <gülüyor> Khaza <gölde> inu rabbika am humul <musaitirun> yoksa gökleri ve yeri pardon am ha, e, <gölde> halaku semawati vel ard yakhsa göğün yeri ve göğü onlar mı yarattılar yeri ve göğü onlar mı Yûkinûn. Hayır onlar asla inanmazlar. Düşünüp inanmazlar. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Arkadaşlar yaratma sadece kime aittir, kime mahsustur? Allah'a mahsustur. İnsanlar bunları bu ifadeyi lafzi olarak kullanması doğru değildir. Kimisi diyor ki mesela, işte olay yaratıyor diyor. Mesela böyle ifadeler kullanıyorlar değil mi Türkçe'de? Bu olay yaratıyor ya da problem yaratıyor ya da şunu yarattı. Halbuki yaratmak sadece Allah'a mahsustur. İnsanoğlu mucittir, icat eder. Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği akılla, nimetlerle ne yapar? icat eder bulur ve bu bir hizmettir veya aklın sonucudur olması gerekendir. Ama yaratma lafız itibariyle hiç kimse bunu kullanması doğru değildir. Yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Allah azze, azze ve celle bizim yaratılışımızla ilgili diyor: "Ve ma halaktu cinne ve'l-inse illa liya'budun." Ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde tefekküre davet eden ayetler vardır. Allah Azza ve Celle mesela bir ayette buyuruyor: "Afaraytum ma alldi taşrabun? İçmekte olduğunuz suyu görmez misiniz? A'ntum e anzaltumu hu min almuzni? A'mnahnu muzidun? Onu gökten siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz?" Lau ne hu u leze, gen. Fele o suyu acı Is tuzlu yapardık. Yani içtiğiniz suyu. Hala şükretmeyecek misiniz? Yani tadını tarif edin desek edemeyiz yani. Tatlı desek tatlı değil. Eşki desek eşki değil. taadunetarif, hayat yok. Tatlılar yani içilecek tatlı şeyler var. Eşki şeyler var. Hiçbirizin adı su değil. Evet.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 Ayet leerde, or de las de wajele. Jaarat madam da e, amma sures in de Alam nejalil ordo awtada, wa waljibela outer de waljibela outer de waljalaknekum asuage, wajalla nahara maasha, wabeneena folka cum sab anchidate. Maar aet terwille de wamede beda Allah chokerte. Allahra surari set was salam sabah u yonder en zikirlerin yanı sıra bazı ayetleri de okuyordu. Ve okuduğu ayetlerden birisi Allah alem Ali İmran suresinde inne fi halqi semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari laayetel liuli'l elbab. Ayete bakınız. Diyor ki şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılmasında gecenin ve gündüzün dönüşümünde Akıl sahipleri için ibretler vardır. Dikkat edin. Sabah oldu, bir ayettir bu. Yani sen bunu yaşıyorsun. Akşam oldu, tekrar o ayet tecelli etti. Ve ayetin devamında da der orada. وَالَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ weette dat hij de heer van de hemel en de aarde was. en ot gibi yaşıyor. Rüzgarın önündeki çöp gibi yaşıyor. Ne niçin yaratıldım? Ya benden ne isteniyor? Ya da ben tekrar öleceğim ve Allah'a hesap vereceğim. Bunlar üzerinde hiç bundan alakası olmadan adamın bütün derdi, dünyası emeklilik hesabı, yat kat hesabı, nasıl para Allahu ekber ya bir bak ya. Bir bak. Yani tabiri caizse sen şu kainatın içerisinde desek ki bir tozsun inan ki büyük kalır. Yani çok kalır bu örnek. Toz büyük kalır değil mi? Yani insan için desek ki kainatın içinde bir tozdur. Tozdan da daha bir zerre daha bir şey yani. E bütün bu şu muhteşem ki bu da bizim görebildiğimiz, anlayabildiğimiz bu muhteşem kainat karşısında, bu yaratıcı karşısında nasıl olur ki sen yaratılış gayeni unutursun ve ihmal edersin. Dolayısıyla Rabbimiz Fana ve Teala ey fıtratsa fıtrat eğer akılsa akıl ne istiyorsanız her türlü bizler için delilleri oluşturmuştur. Delilleri oluşturulmuştur. Bu sebeple Rabbimiz Fana ve Teala adil mutlaktır. Bize kitabı gönderdi. Bize eee Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Böylelikle doğru inancı elde etmenin ya da doğru nasıl inanmamız gerektiğini bizlere haber verdi. Bu anlamda akıl da bu delillerden birisidir. Diğerleri iddialar, hani tesadüftür, bank, bank mı dedin, ne dedin, o, bing, -bong. bing bong mıdır diyorlar. -bong. Kendi kendilerine inan anmak bile istemiyorum. Yani onların adlandırdığı bir ismi ben böyle kullanmak bile istemiyorum. Ama deseler ki biz kafamız bing bong kabul ederim bunu. Yani beyinsiz olduklarını söylüyor, söylemek bing istiyorlar. Bu bon teori tarih teorisinden daha sonra ortaya atılmış. Aslında daha Kur'an'a yakın bir teoridir. Evet. Aniden ortaya çıktı yoktan. Oldu. Evet. Ama güneş hani... Tesadüflerle güneşin Evet. Nasıl patlatacağız? E peki güneşi var. kim yarattı yani? Şimdi o, onu güneş diyor. Güneşik o zaman güneş. Yani haşa ilah güneştir anlamına gelir. Yani mesela halbuki güneş e, vakti geldiğinde batıyor yani. Aynı İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Hani "Vera'ş şemsa bazigan" güneşi görünce ışıklarını yaymış. He, "Kale"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 Allah azze ve celle birçok yerde İbrahim Aleyhisselam hiç bir zaman müşriklerden olmadı. Dedi ki bu mu benim Rabbim? Ma uhubbu el-afilin. Yani ben kaybolan şeyleri sevmem. Akşam olunca güneş kayboldu. Sabah olunca ay ve yıldızlar kayboldu. Ve onlara döndü dedi ki inni veccahtu vechiyye lillazi fatara's semavati vel ard. Ben dedi yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan işte bunları da yaratmış olan yani sizin kendisine taptığınız şu şeylere gökteki ve yerdeki taptığınız şeylere ben yüzümü çevirdim onları yaratmış olana bunların da yaratıcısını haber veriyor hanifen hanif olarak yani şirkten uzak tertemiz olarak müslimen müslüman olarak teslim olmuş olarak ve ma ene mine'l müşrik ve ben asla müşriklerden değilim. Yani sizin şu şirk koştuğunuz şeylerden beriyim dedi İbrahim Aleyhisselam. Dolayısıyla onlara hücceti ikamet etti. Yani e, ikamet etti siz dedi şu yaptığınız şeyler, şu taptığınız şeyler bunlar mı ilah olacaklar? En büyüğüne gittiler. En büyüğüne maklûkun ey işte hani arş falan onun dışında güneş mesela. E, güneş İbrahim Aleyhisselam dedi ki bakın dedi. Ma hubbul afilin dedi. Ben dedi batan şeyler ilah olamazlar yani. Fücceti öyle oluşturdu. Evet arkadaşlar bir diğeri dindir. Allah'ın varlığına imana zorlayan Ney dedik? Fıtrat, iki akıl, üçüncüsü din. Yani dinden kastımız semavi dinler. Bütün semavi kitaplar, yani semavi kitaplar Allah katından inmiş kitaplar. Allah'ın varlığını haber vermişlerdir. Bu kitaplarda yer alan Mahlukatın yararına dair hükümler, bunların mahlukatına neyin yararlı olacağını bilen alim, hakim bir Rab'ten olduğuna delildir. Mesela şu konuda ehli kitapla ortak noktalarımız var. Onlar ne diyorlar? Onlar da diyorlar ki bir yaratıcımız var değil mi arkadaşlar? Bir yaratıcımız var. Onlar da diyorlar ki bize Allah'tan kitap indi diyorlar. Tamam tahrif ettiler onlar ayrı meseleler. İşte Zebur, Tevrat, İncil ya da bazı Enbiya'ya verilen sahifeler, Kur'an-ı Kerim. Dikkat edin bunlar da hani mesela şu an bu İslam camiası, Müslüman camiayı bir kenara bırakın. Bizim dışımızda başka din mensupları var. Onlar da diyorlar ki bir yaratıcı olmadan olmaz. Ey ancak onlar şirk koşarak iman ediyorlar. Biz ise Enbiya'nın üzerinde bulunduğu La İlahe illallah diyerek Tevhid kelimesi üzerinde iman ediyoruz. Onlar bu sözleriyle ateşe hak etmişlerdir. Mümin kimseler, hakkıyla iman eden kimseler de cennete hak etmişlerdir. Yine kainatın işleyişine dair haber dair vermiş olduğu haberlerin aynen haber verdiği gibi olduğunun tespit edilmesi de bunların haber verdiği şeyi var etmeye kadir olan bir Rab'den olduğuna delildir. Dolayısıyla bakıyorsunuz ortak haberler var, ortak e, e, meseleler var, ortak inançlar var. Bu da bunun bir göstergesidir. Mesela biz Musa aleyhisselam, Musa Aleyhisselam onlar da iman ediyorlar. Ancak bizim inandığımız Musa tevhid ehli bir Musa'dır. Onlarınki ise kendi uydurdukları bir Musa'dır. İsa aleyhisselam aynı şekilde ya da İbrahim aleyhisselam aynı şekilde. Yani onlar da aynı ortak enbiaya inanmışlardır. Yani Yusuf, Joseph diyorlar. Mesela Yusuf aleyhisselam. Biz inandığımız gibi onlar da inanıyorlar. Ancak onlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onlar bu batılları da barındırırlar. Ancak bizim burada aradığımız nokta nedir? Ee, burada aradığımız husus semavi kitapların ortak deyimleridir. Dördüncüsü ise his. His. His. Neydi? Fıtrat, akıl, din. Üçüncüsü his. His melekesi kulu duyular yoluyla Allah'ın varlığına, imana yahut bu hususta yakine sevk eder. Kardeş herkes otursun. Tamam. İstemiyoruz yani. Evet. Bu hissi, bu hissi müşahadenin iki türü bulunmaktadır. Birinci türü, kulun dua ettiğinde duasına icabet eden ya da sıkıntılı zamanlarında yardımı ile sıkıntıları kaldıran bir rabbin var olduğunu daha yakından hissetmesi bizzat buna müşahede etmesidir. Değil mi? Yani kul dua ettiği zaman. Şu konuda şüphe duymuyor. Onun işitenin olduğunu. Şüphe duymuyor. Hisler diyor ki ey senin Rabbin seni görüyor. Seni işitiyor. Senin sorunlarına, şikayetine icabet edecek olan bir ilah var. Şu an seninle beraber. Ya iman ne güzel bir şeydir ya. İman etmek ne büyük bir şereftir. Yani bunu biraz dikkate aldığınız zaman gerçekten bütün bu yollar bizi yaratıcının varlığına mahkum eder. Aynı Enbiya suresinin 76. ayetinde geçtiği gibi. Wa Nuhan iznada min qabl fastecabna fastecabnale. Diyor ki Nuh da bize dua etmişti. Daha önce dua etmişti. Biz de onun duasını kabul etmiştik. Yine Enfal suresi 9. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İz testägîsûn rabbekum fəstecâbelekum. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da duanızı kabul buyurmuştur. Bu istigase yani Allah'a dua etmek. Bu sadece Allah'a yapılır. Ama birisi elini açar derse ki ya falan ya filan ey o kişi gerçekten İslam akidesine muhalefet etmiştir. Ve böyle bir inanç şirktir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam e, e, hadiste şöyle geçiyor. Bir cuma günü Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbe veriyordu. Bir tane bedevi geldi yani köylü. Ali Seyyid Aleyhissalatu vesselam hutbedeyken dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi Ali Seyyid Aleyhissalatu vesselam. Susuzluktan dedi hayvanlarımız e, telef oldu. Çoluk çocuk aç kaldı. Yani su yağmur yağmıyor. Bizim için Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. O Bedevi'nin bu sözü üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken ellerini kaldırdı ve dua et, etti. Yani yağmur yağması için. Ardından sahabe Enes bin Malik diyor ki e ardından diyor dağ gibi bulutların geldiğini gördük. Dağ gibi bulutların geldiğini gördük. Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın duası öyle mahbultu Allah katında. Ve yağmur yağdı. Hatta diyor Allah Resulü ve Vesselam daha minberden inmemişti ki biliyorsunuz o zaman üstü açıktı mescidin. Üst tarafı açıktı. Daha sonra kamışlarla e, ön tarafı kapattılar. Yani bir kısmını bir kısmı yine açık kaldı ta ki böyle gittikçe kapandı. Böyle bizim gibi alttan ısıtmalı üstten böyle avizeli değil yani. <gülüyor> He. Ee, diyor ki Allah Resulü ve Vesselam diyor daha hutbeden inmeden... Onun sakalından yağmur sularının sızdığını gördüm. Yani Aleyhisselatü Vesselam o duanın ardından ıslanarak indi. Ve diyor aynı kişi bir hafta sonra o bir cuma yine geldi. Demek ki bu adam Bedevi cuma kılmak için nereye geliyor? Şehre geliyor yani mescide geliyor. Bu sefer diyor ayağa kalktı dedik ey Allah'ın Resulü dedi, Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin yağmur durmadan yağdı bir haftadır. Bu sefer aynı adam dedi ki ey Allah'ın Resulü binalar yıkıldı. Hayvanlar boğulup gitti. Yani bu sefer hayvanlar boğulup telef olacak. Allah'a dua etsen de şu yağmuru durdursa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sefer dedi ki ey Rabbim etrafımıza yani etrafımıza yağdır. Bize değil etrafımıza. Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle yaparken diyor etrafımıza derken o bulutlar da diyor etrafa doğru dağılmaya başladı. Ama dikkat edin Allah Resulü ve Vesselam demiyorum ki dedi ki haydi yağmur yağ, hadi Allah'a dua etti. Ey abduhu ve Resuluhu. hem kuldu hem Resuluhu. Bugün de Duaya icabetin şartlarını yerine getirerek, Allah'a tam bir yönelişle dua edildiğinde, dua edenlerin duasına icabeti müşahede edebiliriz. Hissi müşahedenin ikinci türü ise, Enbiya'nın mucizelerini görüp müşahede eden insanlardır. İnsanlar bunları ya gözleriyle görmüş ya da kulaklarıyla duymuşlardır. Allah'ın Musa aleyhisselamın asasını denize vurmasını emretmesinin ardından deniz yarılmış ve on iki yol açılmış, sular, dağlar gibi yanlarında yükselip durmuştu. Ya da daha buna benzer birçok, yani bu hissi, bu görerek müşahede asasını yere atıyor, ey yılana dönüyor, diğerlerinin hilesini yutuyor ve buna benzer birçok şey.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 Bunlar da enbiya ile yaşayan enbiya ile yaşayan veyahut böyle salih kimselerde görülen bazı hissi müşahedeler veya aynel yakin diyebileceğimiz müşahedeler de mevcuttur. Allah Resulü aleyhisselatü ve ayı işaret ettiğinde ikiye bölünmesi. Allah Resulü aleyhisselatü ve sellemin şakkı sadr olayı. Etrafında buna şahit olanlar. Kütüğün bir bebek gibi ağlaması, kütüğün aleyhissalatü vesselam kendisine bir minber yaptılar. Yani hutbe vermesi için o kütüğü bir kütük vardı, yerde yatan bir kütük. Onun üzerinden hutbe veriyordu. Sahabe diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün cuma yani onun üzerinde hutbe vermedi. Kendisi için yapılan minbere geçti. Oraya geçti ki diyor bir çocuk ağlaması gibi bir ses işitmeye başladık. Gittik baktık ki o ses o kütükten geliyor. Onun o ağlaması diyor aleyhissalatü vesselam gelip elini koyuncaya kadar devam etti. Yani sanki teselli eder gibi. Yani bunlar tabii ki Allah Azza ve celle'nin dilediği şekilde, dilediği gibi olmaktadır. Enbiyanın mucizeleri vardır. Aleykümselam ve Rahmetullah. dakika oldu ben? On geçe başladım. Ha 35 dakika. Evet bu akaid dersini burada noktalayabiliriz. Ara vereceğiz. Ondan sonra fıkıh dersine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta eee Rububiyete iman bahsini Ve uluhiyet, rububiyet isim ve sıfatı Yetişebildiğimiz kadar het schepje di miskadarix diġes. We hebben Allah voor hem, Allah voor hem, voor hem, voor hem, voor hem, voor hem, voor hem,